Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir milyon hayvanın yarısı böcek. Uzmanların insanlığa uyarı niteliğindeki incelemesinde böceklerin yok olmasının insanlık için felaket olacağı bildirildi. Finlandiya Doğa Tarihi Müzesi'nde biyolog Pedro Cordoso, böceklerin yok olma kriziyle karşı karşıya olması çok endişe verici dedi. AFP'ye konuşan Cordoso, üstelik Bu buzdağının görünen yüzü ifadelerini kullandı. AFP'nin aktardığına göre böceklerin ortadan kaybolması son yarım milyar yılda sadece 6 kez gerçekleşen toplu yok oluşla benzeşiyor. Ancak Cardoso'ya göre neredeyse tüm böcek popülasyonunun azalması ve yok olmasının sorumlusu bu kez insan faaliyetleri. Ana nedenler arasında habitatların bozulması, çevre kirliliği, böcek ilaçları ve istilaca türlerin çoğalması yer alıyor. Üstelik kelebeklerin, karıncaların, arıların, sineklerin, yusufçukların ya da diğer böceklerin yok oluşunun kendi ölümlerinin de ötesinde sonuçları var. Science Daily'nin aktardığına göre Cardoso, ''Türün kaybıyla yalnızca içinde yaşadığımız karmaşık yapbozum bir parçasını kaybetmiş olmayız.'' dedi ve ekledi. Aynı zamanda besin zincirindeki diğer hayvanlar için gereken biyokütleyi yani besini, gelecekte hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek benzersiz genleri ve insanlık için hayati önemdeki ekosistem hizmetlerini de kaybediyoruz. Cardoso'nun bahsettiği yeri doldurulamaz türden hizmetler arasında tozlaşma, besin döngüsü ve haşere kontrolü gibi yaşamsal meseleler de var. Araştırmacılar ayrıca dünyanın dört bir yanından toplanan ve böcek popülasyonlarının kaybını önlemeye yardımcı olabilecek kanıtlara dayanan pratik çözümler de önerdiler. Bunların arasında yüksek kaliteli ve yönetilebilir arazilerin türlerin korunması için ayrılması önerisi yer alıyor. Araştırmacılara göre ayrıca türlerin birlikte yaşamalarını sağlamak için küresel tarım uygulamalarının dönüştürülmesi lazım yani organik tarıma. Kimyasal kullanılmayan tarıma geçiş gerekiyor ve iklim değişikliğiyle de mücadele edilmesi öneriliyor. Onlarca iklim aktivisti fosil yakıt yatırımlarından çekilmek için fon sağlamasını istedikleri Amerika Birleşik Devletleri varlık yöneticisinin Paris'teki ofisini istila etti. Yok oluş isyanı ve gelecek için Cuma'lar kampanya gruplarından yeşil aktivistler binaya girmeyi başardı dördüncü katı duvar yazılarıyla kapladılar. Gelecek için cumalarının 15 yaşındaki üyesi Emilia, bu şirketin birçok sektör üzerinde etkisi var biz isteklerimizi duyurmak ve bu kapitalist sistemi değiştirmek istiyoruz dedi. Her yer Kaz Dağları'nın yaptığı bir açıklama var diğer haberimizde. Haber kendilerinin açıklamasında şöyle dendi. Kirazlı Balaban'da. Ruhsat dinlenmemesine rağmen maden alanını hala terk etmeyen yabancı şirket ve yerli iştirakine karşı gece gündüz tutulan yaşam nöbetinde 200 günü geride bıraktık. Şirketler alandan gidene kadar nöbet tutan kaz dağlarını terk etmeyecek, nöbet devam edecek. 14 Ekim'den bu yana ruhsatsız olan şirket iş makineleri, tel örgüleri ve güvenlik görevlileriyle alanı işgal etmeye devam ediyor talebimiz ruhsatın tamamen iptal edilmesi, şirketin bölgeyi bir an önce terk etmesi ve tahrip edilen alanın rehabilitasyonuna acilen başlanması. Ayrıca Kaz Dağları yöresinde bulunan tüm madencilik projeleri de iptal edilmeli ve bölge bütünüyle koruma altına alınmalı den de açıklamadı. Anadolu Ajansı'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerinden derlediği bilgilere göre sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda Atmosferdeki karbondioksit oranı 200 ila 280 ppm civarında seyretti. Fosil yakıtların aşırı kullanımı, kaynaklarda yapılan israflar ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazları artmaya bugün devam ediyor. Karbondioksit oranındaki artışı değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros Atmosferdeki karbondioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığını söyledi. Sanayileşmeye beraber yer altında milyonlarca yıldır biriken karbonun hızla tüketilmesi sonucunda, başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki sera gazları her gün artıyor. Bu da dünyamızın daha fazla ısınmaya devam ederek küresel iklim değişikliğinin etkilerini bizlere yaşatıyor dedi. Profesör Toros, atmosferdeki karbondioksit oranındaki artışın temel nedeni insan kaynaklı faaliyetler olduğuna göre güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için hükümetlerin ve bireylerin önlem alması gerektiğini söyledi. Fosil yakıtların verimsiz kullanılmasının ve aşırı kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor. Belki de hiç kullanmamamız gerekir. Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılmalı. Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıyla karbondioksit emisyonu azalacak ve atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu artışı durdurulabilecek. Eğer önlem alınmazsa yapılan model sonuçlarına göre 2040 yılında atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 450 ppm değerine ulaşması bekleniyor. Dedi ki bu da insanlık için felaket. Bugünü bir etkinlik haberiyle kapatalım. Gıda Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Paneli ekofeminist yazar Emet Değirmenci'nin katılımıyla 15 Şubat Cumartesi saat 13'te Bornova Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Söyleşi sonrası Emet Değirmenci'nin derlediği. Doğa ve Kadın, Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar kitabı kura ile katılımcılara dağıtılacak. Feminizmi ve ekolojiyi bir arada ve bir ilişki sistemi içinde ele alan bakış açılarına yer veren Doğa ve Kadın, Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar, Heinrich Böll Derneği tarafından Şubat ayında yayınlandı. Konuşma 15 Şubat Cumartesi saat 13'te Bornova Kültür Merkezi'nde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.